Sütçü Kızın Hayali. Gita genç bir kızmış. Büyük annesiyle birlikte ufak bir köyde yaşarmış. Gita iki ineye sahip bir sütçüymüş. Her gün ineklerini sağar ve süt güğümünü başının üstünde yakındaki kente götürürmüş. Bütün gün süt sattıktan sonra akşam eve dönermiş. Gita ineklerine iyi bakarmış. Onları iyi besler ve temiz tutarmış. Büyük annesi Gita'yı çok severmiş. Ama Gita çok hayal kurarmış. Giderek daha zengin olmayı hayal edermiş. Bu hayalleri Gita'yı her zaman zor duruma sokarmış. Gita! İnekler ahırdan dışarı çıkıyor. Kaybolacaklar. Niye onlara dikkat etmiyorsun? Ya! dedi sin büyük anne hayal kuruyordum e, düşünüyordum. Oh, senin ne düşündüğünü biliyorum. Hep zengin olmayı hayal ediyorsun. Daha çok çalışman gerekiyor. Sadece hayal etmek seni zengin yapmaz. Bu hayaller bir gün sana pahalıya patlar canım. Ama gita dinlemezmiş. Hayalleri hiç durmazmış. Bir gün süt satmak için evden çıkmak üzereyken, büyük annesi onu mutfağa çağırmış. Dinle güzel kızım, bugün süt satmak için pazara gitmek zorunda değilsin. Neden büyük anne? Yarın komşu köyde büyük bir düğün töreli yapılacak. Bu düğün vali hazretlerinin kızı için olacak. Çevre köylerin bütün beyefendileri ve hanımefendileri bu düğüne katılacaklar. Beni anlıyor musun? Düğün mü? Büyük bir olay olmalı. Bütün zengin insanlar orada olacak. İyi de büyük anne biz neden süt satmıyoruz? Vali kızıyor mu? <gülüyor> Hayır benim güzel kızım. Vali kendi aşçısından tatlıların her çeşidini yapmasını istiyor. Kendisi benden hazırlıklar için büyük bir güğüm dolusu taze süt istedi kızım. Pazarda bir günde ne kazanıyorsak onun iki katı para ödeyeceğine söz verdi. Kısa zamanda iyi para kazanmak ve komşu köylerden saygı görmek için iyi bir fırsat bu düğün. İki katı para mı? Büyük anne yarınki düğüne gidebilir miyim lütfen? O tatlıların bizim sattığımız sütle yapıldığını herkesin bilmesini sağlayacağım. Valinin karısı beni misafirleriyle de tanıştırır. Ah, en güzel giysilerimi giyerim ve gururla yürürüm. Biz çok çalışıyoruz. Bize saygı duymaları şart. Herkes benim adıma öğrenecek. Ah, boş yere hayaller kurma artık. Sütümüz henüz köye varmadı bile. Aşçı sütü koklamadı bile. Ama sen daha şimdiden tatlıların ne kadar çok beğenileceğini hayal ediyorsun. Ah, ne yapacağım ben bu kızla? Affedersin büyük anne. Sütü köye götüreyim hemen. Hadi al şunu. Unutma tek bir damla süt bile ziyan olmamalı. Bugün sağdığımız bütün süt bu kadar. Ve sakın gereksiz molalar vereyim deme. Ben valiye bir söz verdim. Eğer bu süt oraya zamanında varmazsa o zaman iki katı parayı unut. Ayrıca düğüne de katılamayız. Sözümüzü tutamadıktan sonra valinin yüzüne nasıl bakarız? Merak etme büyük anne. Ben hem bu güğüme hem de süte dikkat ederim. Görürsün en kısa sürede validen daha zengin oluruz. Vali sadece bizden süt alacak artık. Aaaah! Oh. Unutma Gita. Biliyorum, biliyorum. Boş yere hayalle kurma. Hoşça kal. Dikkatli ol. Köy yolu ufak taşlarla doluymuş. Gita çiçeklerin ve meyvelerin kokularını çok severmiş, ama yürümekten nefret edermiş. Hmm, bu yol ne kadar da güzel. Ah ama bu küçük taşlar ayaklarıma acıtıyor. Önemli değil. Yakında şehirde büyük bir ev yaptıracağım. O zaman bu kadar yürümeme gerek kalmayacağım. Zengin olacağım. Zengin insanlar yürümezler. Gita en sevdiği şarkıyı mırıldanarak yürümeye devam etmiş. Bu çok ağır. Önemli değil. Kendime bir kağını alırım. O zaman bütün ağır şeyleri Kaanlı'da taşırım. Ben de dinlenirim. Zengin insanlar öyle yapar. <gülüyor> Gita yürümeye devam etmiş. Köye giderek yaklaşıyormuş. Zengin olmama birkaç kilometre kaldı. Aa, ama bugün alacağım fazladan parayı nasıl kullanacağım? Hmm. Acaba inek mi alsam? Hayır. O zaman süt sağmam ve sağdığım sütü satmak için pazara taşımam gerekir. Çok iş çıkar. Tavuk alabilirim, evet. O fazladan parayla bir sürü tavuk alırım. Hmm. O kadar tavuğa nerede bakacağım? Ufak bir kümes yapmam gerekir. O işi yalnız nasıl yaparım? Hmm. Oh. Yarın düğünde validen yardım isterim o kümesi yapmak için o zaman. Ne de olsa karısı benim ineklerimin sütünü kullanacak. Herhalde bir sürü hizmetçisi vardır. Bütün tavuklarımı o kümeste bakarım. Tavuklar bir sürü yumurta yumurtlar. O yumurtalardan civciv çıkar ve daha çok tavuğum olur. Onları da daha yüksek fiyata satarım. O tavuklardan bir sürü para kazanırım. O parayla bir kağıdı alırım. Bütün yumurtaları, tavukları ve sütü o arabaya yüklerim ve pazara götürüp satarım. Bir sürü para kazanırım. Uşaklarım ve hizmetçilerim olur. O zaman önemli bir lady olurum. Valinin karısından biri önemli olurum. O zaman bir sürü zengin erkek benimle evlenmek ister. Ama hayır derim. Gita erkeklere hayır deme hayali kurarken başını fazla sallamış. Kafasının üstündeki süt, Güğümü büyük bir gürültü Güm kırılmış ve bütün süt yere dökülmüş. Gita oturup ağlamış. Bütün hayalleri, tavukları, yumurtaları, kanı arabaları artık bu süte benziyormuş. Ziyan olmuşlar. <gülüyor> Hayır artık köye gidemem. Satacak sütüm yok. Yarın düğüne de gidemem. <gülüyor> Büyük anneme ne söyleyeceğim? Gita <gülüyor> artık tek bir ses duyabiliyormuş. Büyükannesinin sesi. Boş yere hayaller kurma.